Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar Çözülmüyor Mihribal Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor, sezilmiyor Mihribal Yar deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor Lambamda titriyen alev üşüyor Aşk kâğıda yazılmıyor, yazılmıyor, Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, Sevilen seveni düşürür dile, Seneler, asırlar değişse bile, Eski töre bozulmuyor, Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, Aşk dihince ötesini arama, Her nesnenin bir bitimi var ama, Başka hudut çizilmiyor, çizilmiyor, çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne, Şaştım kara bahtım tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı, bir kör düğüm, baştan sona tamamı, Çözemedim, çözülmüyor, Çözemedim, çözülmüyor, mihriban. Unutmak kolay mı deme, Unutursun mihribanım, Oğlun kızın olsun hele, Unutursun mihriban Zaman erir kelep kelep, Meyve dalında kalmaz hep, Unutturur birçok sebep, Unutursun, unutursun mihribanım. Yıllar sineye yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır. Unutursun mihribanım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Ay işte tıpkı öylece. Unutursun mihribanım. Gün geçer azalır sevgi. Değişir her şeyin rengi, Bugün değil yarın belki, Unutursun mihribanım. Düzen böyle bu gemide, Eskiler yeter yeni de, Beni değil sen seni de, Unutursun, unutursun mihribanım. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, Çözülmüyor mihribanım. Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sesilmiyor